Serçenin Şikayet Etme Mucizesi Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahit askerlerle birlikte sefere çıkmıştı. Yolda mücahitlerden biri ağaçta bulunan yuvadan iki yavru serçeyi incitmeden avucuna alarak arkadaşlarının yanına gitti. Mücahitlerle birlikte bu sevimli yavru serçeleri hayran hayran seyrederek sevmeye başladılar. Anne serçe mücahitlerin etrafında dönerek feryat edercesine sesler çıkarmaya başladı. Fakat mücahitler yavru serçeleri bırakmadılar. Anne serçe çaresiz kalınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. İki yavru serçenin başından geçenleri ona anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahitlere o yavruları yerine koyun diye buyurdu. Mücahit askerler tarafından derhal iki yavru serçe yuvalarına bırakıldı. Anne serçe o zaman sustu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan ayrıldı. Hayvanların hürmet etme mucizesi. Hazreti Aisha r.a. validemizden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde güvercine benzeyen bir kuş vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkıp gittiğinde kuş kendi kendine oynar, gidip gelirdi. Hiç yerinde durmaz bazı sesler çıkarırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde rahatsız etmemek için ses çıkarmadan dururdu. Akıllı insanlar gibi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ve saygı gösterdiği her halinden belli olurdu. Enes radiyallahu an'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an ve bir grup sahabe vardı. Ensar'dan birisinin avlusuna girdiler. Orada bir koyun sürüsü vardı. Koyunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce hepsi birlikte ona secde ettiler. Yani hürmet ve saygıyla alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce peygambere selam verdiler. Çünkü her yaratılan varlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanır ve hürmet ederdi. Bir zamanlar ehlibey'tin Beyt'in beslediği köpek vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde iki dizi üzerinde oturarak hürmet ve saygı gösterirdi. Evden dışarıya çıkıp gittiğinde gider, gelir, dolaşırdı. Meleklerle ilgili mucizeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam'la sık sık görüşüyordu. Cebrail Aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu tarafından aldığı emirleri peygamberimize getirmekle görevli olduğu için çok sık buluşuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'a kardeşim diye hitap ediyordu. Cebrail Aleyhisselam çoğu zaman insan suretiyle gelirdi. Bilhassa sahabelerden güzel yüzlü ve gösterişli olan Dıhyetül Kelbi suretiyle gelirdi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte sohbet ederken temiz giyimli, güzel ve heybetli kimsenin tanımadığı bir genç içeri girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakınına gelip oturdu. İslam'ın ve imanın şartları, ihlasın ne olduğu, kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulan bütün sorulara cevap verdi. Soru soran genç peygamberimizin söylediklerini adeta daha önce biliyormuş gibi tasdik etti. O genç çekip gittikten sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen Cebrail aleyhisselamdı ve size ders vermek için böyle yaptı buyurdu. Sahabelerin melekleri görmesi Cebrail Aleyhisselam sahabeler tarafından insan suretinde çok görülmüştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radiyallahu an Cebrail Aleyhisselam'ı görmek istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden Allah Celle Celaluhun onu yarattığı şekliyle göstermesini rica etti. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı yaratıldığı şekliyle görmeye dayanamayacağını söyledi fakat ısrar edince dayanamayıp kabul etti. Bir gün Peygamberimiz Hazreti Hamza ile birlikte Kabe'yi tavaf ederken Hazreti Cebrail aleyhisselamı yer ve göğü nurla dolduracak şekilde gördü. Kahramanlığı ve cesaretiyle ün kazanmış hiç kimseden çekinmeyen Hazreti Hamza radiyallahu anh Cebrail aleyhisselamı o şekliyle görünce dayanamayıp bayıldı. Hazreti Aişe radiyallahu anh'dan. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde bulunduğu sırada bir ses işitince hemen dışarıya çıktı. Hazreti Aişe validemiz de gelen kimdir diyerek o da dışarıya çıkıp baktığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerden dıhyetül kelbi ile görüştüğünü görünce tekrar odasına geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra dönüp geldiğinde ona Ya Resulullah! Aniden dışarıya çıktığında ben de gelen kimdir diye çıkıp baktığımda Dıhiyetül Kelbi'yi gördüm dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördün mü diye emir buyurdu. Evet dedim. Allah'ın Resulü o Cebrail aleyhisselamdı. Bana beni Kureyza ile savaşmamı emretti buyurdu. İbni Abbas radiyallahu anh'tan. Bir gün Hazreti Abbas radiyallahu anh'la oğlu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. O sırada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle gizli bir şeyler konuştuğu için amcası Hazreti Abbas'la pek ilgilenemedi. Bir süre sonra baba ile oğul oradan ayrılıp dışarıya çıktılar. Hazreti Abbas oğlu Abdullah'a ''Gördün mü? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle ilgilenmedi.'' dedi. Hazreti Abdullah radiyallahu an, ''Babacığım, yanında bir adam vardı. Onunla gizli bir şeyler konuşuyordu. Onun için ilgilenemedi.'' diye söyleyince tekrar Peygamberimizin huzuruna girdiler. Hazreti Abbas radiyallahu an, ''Ya Resulullah, ben Abdullah'a senin benimle ilgilenmediğini söyledim. O da bana senin yanında gizli konuştuğun biri olduğunu söyledi.'' dedi. ''Ben kimseyi göremedim. Gerçekten yanında kimse var mıydı?'' diye sordu. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah sen onu gördün mü diye sordu. Evet ya Resulullah dedim. O adam Cibril aleyhisselamdı. Benimle konuştuğu için sizinle ilgilenemedim buyurdu. İmam Ahmet İbni Abbas radiyallahu anh'dan Bir gün ensardan biri hastalanmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Eve yaklaştığında hasta olan şahsın içeride birisiyle konuştuğunu duydu. Fakat içeriye girdiğinde hasta tek başına yatıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben dışarıdayken sen birisiyle konuşuyordun. İçeri girince seni yalnız buldum.'' dedi. Hasta adam, ''Ya Resulullah, beni kimse rahatsız etmesin.'' diye yatağa girdim. Hasta yatıyordum. Fakat tanımadığım, hoş sohbet, güzel giyimli bir şahıs yanıma geldi. ''Onunla sohbet ediyordum.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle konuştuğun Cibril aleyhisselamdı, dedi. Bezzar ile Taberani. Meleklerin Yardımı Bedir Savaşı'nda yardıma gelen melekleri, sahabelerin büyük bir kısmı gördüğü gibi müşriklerden de onları görenler oldu. Bazıları sadece meleklerin seslerini duyuyorlardı. Ashab, İslam'ı yaymak için bütün güç ve olanaklarıyla çalıştıkları için Allah Celle Celaluhu onlardan hiçbir zaman yardımını esirgememiştir. Kısa bir süre içinde Allah'ın yardımıyla İslam dini bütün dünyaya yayılmıştır. Allah, meleklerle müminlere yardım ettiğini bildirmektedir. Bu yardım müminlerin kalpleri tatmin olsun diye gönderilmiştir. Yoksa Allah Celle Celaluhu hiçbir sebebe bağlı değildir. Ne dilerse o anda olur. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi ayet 13'te Bedir Savaşı'nda meleklerin yardım ettiğini bildirmektedir. Yine El Enfal Suresi ayet 8, 9, 10, 12'de meleklerin yardım ettiği beyan edilmektedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de daha önce yaşamış bazı kavimlerin helak edildiğini bildirmektedir. Her kavimde aynı bir şekilde helak edilip yok edilmiştir. Bedir Savaşı'nda melekler bizzat savaşa katılmışlardır. Cebrail Aleyhisselam 3000 melekle gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, solunda ve sağında durmuştur. Urve radiyallahu anh'dan Bedir günü Cibril Aleyhisselam Zübeyir'in simasında ve başında sarı bir sarık olduğu halde gökten indi. Taberani Bedir gününde Zübeyr radıyallahu anh'ın başında sarı bir sarık vardı. Meleklerden bazıları aynı şekilde onun gibi başlarında sarık olduğu halde indiler. Bir kısmı da beyaz sarıklar giymişlerdi. Süheyl bin Amr radıyallahu anh'tan Bedir Savaşı günü beyaz renkli binekli atlarına binen kimseleri yer ile gök arasında gördüm. Kimini öldürüyor, kimini de esir alıyorlardı. İbni Asakir Ebu Vahid el-Veysi radiyallahu anh'dan Kendisini vurmak için herhangi bir müşrike yaklaşıyordum, henüz kılıcım ona değmeden kellesi yere düşüyordu. Bundan anladım ki onu öldüren ben değilim, başkasıdır. İbni İshak Ali radiyallahu anh'dan Ensardan bir adam Abdülmuttalip oğlu Abbas'ı esir etmişti. Abbas, Ya Resulullah Allah celle celalhu'na yemin ederim ki beni bu adam esir etmedi. Beni saçı dökülmüş binek atına binen çok güzel yüzlü bir adam esir etti. Ben o adamı aranızda görmüyorum. İmam Ahmed. Hazreti Abbas radıyallahu an esir eden Ensar'dan Ebu Yusr radıyallahu an zayıf güçsüz bir şahıstı. Halbuki Hazreti Abbas'sa güçlü kuvvetli iri yapılı biriydi. Bir melek yardımıyla onu esir etmişti. Ebu Bürde radiyallahu anh'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna üç kesik baş ile gelmişti. İkisini ben kestim, üçüncüsünü ise beyaz elbiseli güzel yüzlü bir yiğit kesti, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'dan gelen bir yardımcıdır, buyurdu. Bedir Savaşı'na katılan sahabelerin büyük bir kısmı hiç kılıç kullanmadan müşriklerin başlarını yerde görüyorlardı. Said bin Hubeys radiyallahu anh'dan Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında çarpışıyordum. Bozguna uğrayıp kaçmaya başladık. Uzun boylu beyaz tenli ata binmiş heybetli bir şahıs havadan uçarak bana yetişti. Beni tutup sıkı bir şekilde bağladı ve bıraktı. O sırada Abdurrahman bin Avf radiyallahu an gelip beni bağlı bir şekilde buldu. Beni kimin bağladığını bağırarak sordu. Kimse cevap vermeyince alıp beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Peygamberimiz bana seni kim tuttu ey Ebu Hubeys dedi. Anlatmak istemediğim için bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni meleklerden bir melek tuttu buyurdu. Saat bin Ebi Vakkas radiyallahu Anh'tan. Uhud savaşındayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında iki beyaz elbiseli koruyucu gördük. Daha sonra bunların meleklerden Cebrail ve Mikail olduğunu anladık. Abdullah bin Fadl radiyallahu anh'dan. Uhud savaşında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Güzide sahabelerden Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh'a verdi. Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh'a kahramanca savaşarak şehit düştü. Onun suretinde bir melek gelip sancağı aldı. Akşam olunca Peygamberimiz Mus'ab gel dedi. Bu emir üzerine melek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek ben Mus'ab değilim dedi. Peygamberimiz o zaman yardım için gönderilmiş bir melek olduğunu anladı. Haris bin Samma radiyallahu anh'dan. Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haris radiyallahu anha Abdurrahman bin Avf'ı gördüm mü? diye sordu. Gördüm ya Resulullah. Dağdan aşağıya doğru iniyordu. Müşriklerden bir grup etrafını sarmıştı. Sizi görünce yanınıza geldim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler yardım ediyor ve müşriklerle savaşıyorlar buyurdu. Bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitince Abdurrahman bin Av radyallahu anh'ın yanına gittim. Müşriklerden yedi kişinin ölüsü yerde bulunuyordu. Bunları sen mi öldürdün diye sorunca ikisini ben öldürdüm, diğerlerini tanımadığım bir kimse öldürdü dedi. Cübeir bin Mut radyallahu anh'dan Huneyn günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteydim. Savaş bütün şiddetiyle sürmekteyken gökten beyaz abalar giymiş birilerinin indiğini gördüm. Bulunduğumuz vadiyi doldurdular. Bundan sonra galip durumda olan düşman ağır bir yenilgiye uğradı. Huneyn Savaşı'na müşrik olarak katılan bir adam çarpışma esnasında görmüş olduğu bir olayı şöyle anlatıyor. Savaşın en şiddetli anında sahabeler bozguna uğrayıp dağıldılar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanında tek başına kaldı. Müşrikler etrafını çevirerek onu öldürmek istediler. Bir takım güçlü kuvvetli güzel yüzlü insanlar devreye girerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi koruma altına aldılar. Ve müşriklere ''Geri dönün ey yüzleri kara kimseler'' diyorlardı. Müşrikler de korkularından oradan kaçarak gittiler. Ölülerle ilgili mucizeler. Peygamberlerin hayatları incelendiğinde birçok peygamberler Allah'ın izniyle ölüleri diriltmiştir. Bir kısmı da ölülerle konuşmuştur. Bilhassa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltdiği herkesçe bilinmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen en son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce gönderilen bütün peygamberlerin göstermiş oldukları mucizelerin bir benzerini aynen gerçekleştirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ölüleri konuştuğu Allah'ın izniyle dirilttiği ve ölülerle konuştuğu sağlam delillerle sabittir. Ölmüş bir kızın diriliş mucizesi. Büyük İslam alimlerinden Kadı İyaz, Eş Şifa adlı eserinde Hasan-ı Basri'den şöyle bir olay naklediyor. Bir şahıs ağlayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek kızının öldüğünü söyledi. Onu yakın olan bir derede bıraktığını, halen orada olduğunu söyledi. Rahmet peygamberi ağlayan adama acıyarak gel onun yanına gidelim dedi. Birlikte kızın bulunduğu dereye gittiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen kızı ismiyle çağırdı. Ölmüş olan kız buyurun ya Resulullah emredin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annen ve baban Müslüman oldu. İstersen seni yanlarına döndüreyim dedi. Kız hayır istemem Allah'ı onlardan çok daha iyi ve hayırlı bir şekilde buldum şeklinde cevap verdi. Bir mucize olarak Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kız dirilmiş ve konuşmuştur. Hazreti Enes radiyallahu anh'dan, İman eden bir kadın ergenlik çağına gelen oğluyla birlikte hicret ederek Medine'ye geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hicret eden aile ile ilgilendi. Onları bir müddet misafir etti. Kısa bir süre sonra Medine'de baş gösteren veba hastalığına bu çocuk da yakalandı. Birkaç gün hasta yattıktan sonra vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler hicret eden ihtiyar kadının tek oğlunun ölümüne üzüldüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere çocuğun yıkanıp kefenlenmesini söyledi. Sahabeler çocuğun yıkanması için gerekli hazırlıkları yaptıkları bir sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Enes annesine git durumu bildir buyurdu. Enes radiyallahu an gidip annesine haber verdi. Annesi ağlayarak geldi. Ölen oğlunun ayak ucunda oturdu. Ayaklarını avucuna alıp şöyle dedi. Allah'ım sana inandım. Senin peygamberinin yanına hicret ettim. Bir darlığa düştüğüm zaman senden yardım dilerim. Sen de beni darda bırakmadın. Bugün de senden diliyorum takatim dışında olan bu musibeti bana yükleme diye dua etti. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatrı için ihtiyar kadının ölmüş olduğu çocuğunu tekrar diriltmiştir ve çocuk bir mucize sonucu uzun zaman yaşamıştır.